Hocam değerli izleyicimizin ifadeleriyle söyleyelim. Tamam evet farz Allah'ın emri bunu biliyoruz sünnette peygamber efendimizin uygulamaları peygamber efendimizin emirleri yer yer ee, peki vacip diye bir kavram var hanefi mezhebinde vacip nedir yaptığımız farzlar vacipler sünnetler hepsi Cenab-ı Hakk'a farz olan ibadet yapılması mecburi olan bir ibadettir yani sabit olması kesin Manaya delaleti de kesin kat'i olduğu zaman e, ve Müslüman'dan, mükelleften bir şeyin yapılmasını da istiyorsa kesin bir emirle buna biz farz diyoruz. Bu kadar güç, güçlü olmadığı zaman ona vacip diyoruz. Bunun ne de sünnet deniyor. Yani en kuvvetli olan farzdır. Sübutu kat'i. Manaya delaleti, kat'i ve mükelleften bir şeyin yapılmasını istiyorsa buna farz diyoruz. Mesela namaz kılmak. Kur'an-ı Kerim'de sabit, kesin. Manada da bir sıkıntı yok, kesin kılınması gerekiyor, anlaşılıyor. Evet. Müslümanın beş vakit namazını kılması farz. Cuma namazını kılması farz. Vitir namazı mesela. Peygamberimiz bunu kılınmasını istedi. Ama Manaya delalette sıkıntı yok ama subutunda kesinlik yok. Ayet gibi kesin olmadığı için subutu zanni manaya delaleti kat'i mükelleften de bir şeyin yapılmasını istiyor. Buna vacip diyoruz. Mesela e, kurban kesmekle ilgili ayette e, subutu kat'i ama manaya delaletinde zannilik, zan olduğu için kesinlik olmadığı için Efendim, kurban kesmek Hanefilere göre, e, İmam-ı Azam'a göre vaciptir. Evet. Vacip demek gerekli olan demektir. Yapılması gerekli olan ama farz kadar zorunlu ve gerekli olmayan. Onun bir alt derecesinde. Evet. Sünnet, e, feyga, e, sünnet ise e, farz ve vacip gibi yapılması kesin emredilmiş değil. Tavsiye edilen yapılması halinde kişinin sevap kazanacağı bir davranıştır sünneti terk eden mekruh işlemiş olur. Vacibi terk eden de mekruh işlemiş olur ama harama yakın, tahrimen mekruh işlemiş olur. O bakımdan vacip sünnetin bir üst derecesinde kuvvetlik arz ediyor. Efendim, tabii, e, mesela Kur'an okumak farzdır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an okuyun buyuruyor namazda. Efendim, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''La salate illa bi fatihatil Kitab, ''Fatiha olmadan namaz yoktur'' buyuruyor. Peki, Fatiha'yı okumak farz mıdır? Şimdi, bu hadisin manası açık. Ama subutu ayet gibi kesin değil. Subutunda bir zannilik söz konusu olduğunda Fatiha'yı okumak Hanefilere göre o zaman vacip oluyor evet. Efendim yani Bu vacibi de biz Namazda terk ettiğimiz zaman Seyif secdesi yapmamız gerekir Unutarak terk ettiğimizde Ama sünneti terk ettiğimizde Bir şey gerekmiyor Farzı terk ettiğimizde ise Seyif secdesi de kurtarmıyor Namazın yeniden kılınması gerekiyor bilmem anlatabildim mi Farz evet. çok kuvvetli terk edildiği zaman Yeniden yapılması gerekir Efendim vacip ise namazda terk edilirse seyif tamir edilebiliyor. Sünnetin terkinde ise seyif gerekmiyor. Evet yani farzlarda e, tabir yerindeyse adrese teslim bir emir var. Ama vaciplerde emir var ama e, detayları pek yok. Kesinlik yok vacipte kesinlik yok. O da Hı. bir emir fakat çok kesin değil. Evet. Bir insan vacip olan bir şeyi inkar edecek olsa dinden çıkmaz. Mesela kurban, efendim, kesmem gerekmez dese bir insan kafir olmaz. Allah korusun bir insan namaz kılmaya gerek yoktur derse kafir Hı -hı. olur. Çünkü farzdır namaz kılmak. Farzı inkar, küfrü gerektirir ama vacibi inkar etmek kişiyi dinden çıkarmıyor. Evet, yani böyle küçük bir fark var. Bir, evet.